İyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهِ Münafıklar inananlarla karşılaştıklarında iman ettiklerler, Birbirleriyle baş başa kaldıkları vakit ise Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri delil olması için mi onlara anlatıyorsunuz bunları düşünemiyor musunuz derler onlar bilmiyorlar mı ki şüphesiz Allah neyi gizlerler? ve açıklarlarsa bilir. Onlardan ümmi olanlar da vardır ki kitabı Tevrat'ı bilmezler. Bildikleri reislerinden duydukları sadece boş temennilerdir ve onlar ancak zanda bulunurlar. Vay Vay Artık vay o kimselerin haline ki Kitabı elleriyle yazarlar da sonra onu az bir fiyata satabilmek için bu Allah tarafındandır derler. İşte ellerinin yazdıkları yüzünden onların vay haline. Kazanmakta olduklarından dolayı da vay onlara. Ve kalu lente messenen ''Hem sayılı günlerden başka bize ateş asla dokunmayacaktır'' dediler. ''Onlara de ki, buna dair Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla dönmez?'' yoksa Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz Benen bihi fiha Hayır kim bir kötülük yapar ve günahı kendisini kuşatır da kafir olarak ölürse artık onlar cehennem ehlidirler onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar da cennet ehlidirler. Onlar da orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ve izaqın amifa cubbi İsrail, la tağbuddun illa Allah, vb waldeyni ihsanu ve al qurbah, wadil Yine bir vakit İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Ana babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik edeceksiniz. insanlara da Güzellikle söyleyin, namazı hakkıyla eda edin ve zekatı verin diye sağlam söz almıştık. Sonra pek azınız müstesna, hepiniz o sözünüzden döndünüz. Zaten siz yüz çevirici kimselersiniz. <gülüyor> ''Ve lâ tuhricûne Bir zamanda birbirinizin kanlarını dökmeyin ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın diye sizden sağlam söz almıştık. Sonra bunu açıkça kabul ettiniz ve siz buna şahitlik de etmektesiniz. <gülüyor> قتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً لكم لذيارهم من تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن جاءتكم سارات فادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفون ببعض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 Onlardan sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyor ve içinizden bir kısmını yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Halbuki onların yurtlarından çıkarılmaları da size haram kılınmıştı. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık içinizden böyle yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Ve Allah yapmakta olduklarınızdan, gafil değindir. bil <gülüyor> ve İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alanlardır. Bu yüzden onlardan azap hafifletilmez ve onlara o gün yardım da edilmez. وَلَقَدْ يَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ وَاتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ أَفَكُنْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَهْوَا أَنْفُسُكُمْ بِمَا لَا تَهْوَا An olsun ki Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik ve ruhul Kudüs ile Cebrail ile ona kuvvet verdik. Buna rağmen ne zaman bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şeyi size getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Bu yüzden bir kısmını yalanladınız. Bir kısmını da öldürüyordunuz. <gülüyor> Peygamber'e kalplerimiz perdelidir, dediklerini anlamıyoruz dediler. Hayır, inkar etmeleri sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Rahmetinden uzaklaştırmıştır. Bu yüzden pek az inanırlar. وَلَمَّا <Gülüyor> جَاءَهُمْ Onlara Allah, Allah tarafından yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir kitap. Kur'an gelince ki daha önce o gönderilecek peygamberi vesile yaparak inkar edenlere karşı zafer istiyorlardı. İşte bu kadar iyi tanıdıkları o peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti, o kafirler üzerinedir. BİĞSE MEŞTARĞU BİHİ ENFUSEHUM EN YAKFURU BİMA ENZEL ALLAHU BAĞYEN EN YUNEZZİL ALLAH EN YUNEZZİL ALLAHU MIN FADLİHİ ALA MEN YŞAĞU MİN İBADİH FABĞU BI GHADABİN ALA GHADAB VELİ KÁFİRİNE AZABUN Allah'ın kullarından dilediğine ihsanından kitap indirmesine haset ederek isyan edip Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar etmekle mukabilinde kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için pek aşağılayıcı bir azap var. <gülüyor> الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويظهرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم إن كنتم مؤمنين <تصفيق> Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz sadece bize indirilene Tevrat'a iman ederiz deyip onun arkasından geleni Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o yanlarında olanı tasdik edici hak bir kitaptır. Onlara de ki eğer mümin kimseler idiyseniz ''Daha önce Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyordunuz?''